hanın beryani Hazırlayan ve sunan Muhammed Ketencoğlu <gülüyor> Sevgili dostlar hepinize merhabalar. Tuna'nın beri yanında Maammer Ketenci selamlar ve sevgiler gönderiyorum. Hepinize canlı olarak 94.9'da Aşık Radyo'dasınız ve artık kaçıncı kez olduğunu unuttuğum Tuna'nın beri yanındasınız. Kasım ayında 18. yılımızı tamamlıyoruz. 1995'ten bu yana. Evet bugün destekçilerimizin anonsunu duyarken, dinlerken çok uygun. Mutlu oldum. Değerli büyüğüm. E, her bakımdan kafalarımızın uyuştuğu e, programcımız Rehaus ve e, Elif Hanım desteklemişler programı. Onlara da buradan çok özellikle e, sevgiler göndermek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, dün akşam duyurdum. E, bugün programa konu olan e, konsept. Bir bölge, tabii ki bir bölge ama e, bölgeden önce bir insan. E, bana e, bu albümleri doğrudan gönderen çok değerli arkadaşım. Ukrayna'nın Kiev şehrinde yaşar kendisi. E, soyadı balıkçı anlamına gelen Ribalko'dur. E, ve Alexander Ribalko'dan bahsediyorum sizlere. E, türlü tesadüflerle biz birbirimizi bulduk, tanıştık ve o gün bugündür. Ben kendisine Türk müziği desteği yaparım. O da bana e, temel olarak Ukrayna müziği ve Ukrayna'da yaşayan azınlıkların e, genliklerini ki e, kendisi çok e, atı sayılır bir Kırım-Tatar müziği hayranıdır bir Ukraynalı olarak. E, işte Ukrayna'da yaşayan azınlıkların müziklerini de bol bol gönderir bana. Geçtiğimiz haftalarda ondan... Epey büyüyecek bir paket aldım. Ve o paketi burada e, çoğunu, çoğu albümü paylaşmak üzere böyle bir e, konsept e, düşündüm. Kafamdan öyle bir, e, ne diyelim, yardım edelim bir e, o kadar paraya ve emeğe. E, Alexander Ribalko'nun ismini de burada analım istedim. Yani burada çalacağımız... Çalmaya başladığımız albümlerin hepsi geçtiğimiz haftalarda ee, değerli arkadaşım Alexander, daha doğrusu O'Lexander, Ribalco'dan geldi. Ee, hepsi birbirinden değerli albümler. Ee, zaten dinlerken de anlayacaksınız. Ee, şimdi her ne kadar dünyada CD yönetimi azaldıysa da öyle veya böyle dünya koca bir okyanus. Ee, Balkanlar öyle kendi içinde. Ee, ben Ukrayna'yı yani Doğu Avrupa ülkesi olarak Balkanlardan çok da e, koparamıyorum doğrusu. Slav geleneğinin e, uzayıp gittiği e, bozkırlardan, dağlardan e, biri Ukrayna bölgesi. Ve e, ilk albümümüzle ilgili, albümümüzle ilgili bir iki bilgi vereyim size. Dinlemeye başladığımız albüm Şişori şehrin, şehrindeki Kültür Sanat Festivalinin 2005, 2006 ve 2007 yıllarında yapılanlarından derlenmiş bir kayıt. Ee, yalnızca Ukraynalı müzisyenler değil, Polonya'dan da e, müzisyenlerin katıldığı bir e, albüm bu. Zaten üzerine tabi e, Ukraynalılar için, orada yaşayanlar için "Polska" diye bir e, ibarede konmuş. Yani birçok topluluk var Polonya'dan. E, bu festivale katılan var. Buradaki kayıtların içinde yer alan. E, dinlediğimiz topluluk da öyleydi. Transcapella adlı bir topluluk dinledik. Transcapella meşhur bir e, Klezmer melodisi çaldı. E, La Masa Mare ismini taşıyan kapela e, e, topluluğu demiştik. E, çok çeşitli Topluluklar bir araya getirilmiş. Yaklaşık 15 tane track var ve hepsi ayrı ayrı topluluklar tarafından seslendirilmiş. Bu albümden iki parça daha dinleyeceğiz. Birincisi, sana demedim mi diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Tafiçuk ailesi, Karpatya'dan, Batı Ukrayna'dan. Yine ikinci topluluğumuz da yine Ukrayna'dan ki biraz sonra onların albümlerinden de, kendi albümleri de elimizde. Burdon adlı bir topluluk. Onlardan da Hutsulka yani Hutsul e, havaları e, ya da havası e, adını taşıyan bir dans melodisi dinleyeceğiz. Şimdi iki şarkı için yine e, Batı Ukrayna'daki Karpatlar'daki Şişori şehrinin festivaline dönüyoruz. Куда идешь, линетку? Я знаю, не я знаю, але знаю, не А і ті на полодіні Tafiçuk ailesini dinledik. Az önce anons ettiğim gibi Hutsulka adlı bir e, dans havası dinliyoruz şimdi. E, Burdon topluluğundan. Evet bugün e, Alexander Ribalko adlı dostumun Ukrayna'dan gönderdiği albümleri sizlere tanıtıyorum. Bir kısmını tabii. E, Şişori festivalinin kayıtlarıyla başladık. 2005'ten 2007'ye kadar yapılan kayıtlardan bir derlemeydi elimdeki. Ve az önce e, son parça çalan Burdon topluluğunun bir albüm var elimde. Batı Ukrayna folk grup diye geçiyor alt başlığı ve tabii Karpatya gibi bir ibarede konmuş aslında bu da e, göreceli olarak yeni e, ama birçok albüm yapan e, yalnızca Batı Ukrayna şarkıları değil e, çevresindeki etnik zenginliği gösteren Romanya'dan e, Polonya'dan e, Çek Cumhuriyeti'nden birçok bölgeden şarkılar seslendiren e, hani çevresinin etnik zenginliğine duyarlı Yeni gruplardan, pek çok gruptan biri. E, Burdon Burdon topluluğunun albümünden iki tane parça seçtim sizlere. Birincisinin ismi Canım Benim ya da Duşko e, Ukrayna dilinde ya da Lemko e, dilindeki ismiyle. E, bu bir Lemko baladı. Ne demek e, Lemko baladı? E, Lemkolar Ukrayna'da ve Polonya'da yaşayan bir e, halk. E, Ortodoks Slav halkı ki e, özellikle Polonya'da e, oldukça ayrıksı duruyorlar. Tabi bir e, diyalektleri var. Yine Slav kökenli bir diyalekt bu. E, Çek Cumhuriyeti'nde ve Slovakya'da özellikle e, Rusin diye geçer bu halk. E, zaten burada da belirtmiş Old Rusin Balat diye. Ee, diyeceğim Dushka Moya şarkısı bir e, Lemko dilinde balad arkasından Moldova'dan bir e, parça var daha doğrusu Gagauzya'dan bir parça e, bu formda pek çok yüzlerce dans havası vardır kadınca bu bir oyun e, ismi de parçanın yine kadınca olarak geçiyor ve iki şarkı da Boudon. Toplumun dinliyoruz. <Gülüyor> Gdzie soy soy wieczór, snem jedna dąmka moja, czy ja ne twoja, moja. Toda jedna moja, ne mía, ja ne twoja, moja. Je široko, je širo, ne dumała. Burdan topluluğunu dinledik. Önce bir Lemko baladı. Arkasından da Moldova'dan bir Gaguz dans havası Kadınca çaldılar. Üçüncü albümümüze geçiyorum. Bu bir aslında düğün albümü. Yarançe bölgesinden, tabii Batı Ukrayna'dan. Yarançe'de düğün adını taşıyor albüm. Ve Ruşniçok, Ruşniçok topluluğun ismi. Ee, harika bir topluluk. Oldukça uzun bir parça. Yani görece olarak uzun bir parça seçtim. Ee, düğün al, düğün şarkıları olduğu için bunların çoğu. Ee, tek bir uzun parça dinleteceğim. çok topluluğundan. Evet, Aleksandr Ribalko'nun bana ulaştırdığı albümlerden bir seçki yaptım sizlere. Ve ağırlıklı olarak da Batı Ukrayna'dan şarkılar ve dans hafaları dinliyoruz. Az önce dinlediğimiz gibi. Yarançe'de düğün adlı albümle Ruşniçok topluluğunu dinlettim sizlere. Şimdi derleme bir albüm var. Etnik Ukrayna Hutsul Melodileri adını taşıyor. Hutsullar Batı Ukrayna'da yaşayan bir etnik grup... Ve e, çok güçlü müzik gelenekleri var. E, bu albümde de e, bu geleneği temsil eden çağdaş gruplardan bir derleme yapılmış. E, i̇ki parçamız var. E, birincisi bir şarkı Simbalon dedi ki. E, Simbalon şarkısını artık e, biliyorsunuz. Birine bir büyük geliştirilmiş bir kanun diyebiliriz. E, çekişle çelik e, çekişlerle çanılan çanır. Ee, parçayı Le Kovatsiuk simbalonda aynı zamanda da e, şarkıcımız o Savçuk muhtemelen Olga Savçuk'tur ee, ya da benzeri bir şeydir birinci şarkımız budur yani e, simbalon dedi ki adını taşıyor ikincisi, ikincisi de Breznianka adını taşıyan bir e, dans havası Ukrayna Televizyon Orkestrası çalıyor parçayı simbalanda da e, G. geonokta agratin var Oyka <gülüyor> za çünkü bu cimbali'vku da yıkı izin veren Bu cimbali'vku da yıkı izin veren Bu cimbali'vku da yıkı izin veren Ve bu cimbali'vku da cimbali'vku Cimbali'vku da yıkı izin veren Ay, oynayma cimbali'vku, lubuk, tebe'viz Ve benim rana, ya da kulak'ı trub Cimbali'vku zaskıvati, cimbali'vku grati Cimbali'vku, ya ne можу spati Kolumuz iyi, они подпируют бывший меня молодою Evet, Ukrayna Televizyon Orkestrası'nı işte Agratin'in ile birlikte e, G. agratin özür dilerim. ile birlikte dinledik. E, Bereznyanka adını taşıyan bir dans havasıydı. E, bundan sonra programın sonuna kadar Hudaki adlı bir topluluğumuz var. Onu dinleyeceğiz. Hudaki Village Band ismini taşıyor. E, 2000'li yılların başında kurulmuş ve e, dünyada Ukrayna müziğini temsil eden en bilinen toplulukların başında yer alıyor Hudaki. Ee, yiğit, delikanlı falan demek Hudaki sözcüğü. Ee, 2000'lerin başında ilk albümleri çok büyük başarı sağlayınca e, sanıyorum bugüne kadar 5 albüm yaptılar. Ben 4. ve 5. yi e, elde ettim sağ olsun. Alexander Ribalko sayesinde e, sondan bir önceki e, albümden ...parçalar seçtim Hudaki topluluğundan. Son derece e, otantik bir topluluk. E, kalabalıklar, sekiz kişiler. E, hem şarkılar hem danslar yer alıyor. Ve tabii e, bir... E, ...nasıl anlatalım, bir rafine durum var. Yani çok iyi. Hem kayıtlar çok iyi, hem düzenlemeler çok iyi. Çünkü e, Avustralyalı bir menajerleri var, yapımcıları var. Bütün albümlerini o yayınlıyor. Dünya Tünneli'ni o organize ediyor diyor. Dünyada da pek çok, ülkede konser vermiş bir topluluk. Hudakiden dinleyeceğimiz e, parça, ikisi de Ağaç'la ilgili. İki parça seçtim bu dördüncü albümden. Ağacın Tepesi adını taşıyor bir tanesi. Öteki de Meşe Ağacına adını taşıyor. E, i̇ki şarkı dinleyeceğiz. var. Remi verşe уж ne так Çünkü Birbirimiz iki erkek, ey Mere, ne ne -ch -ch ne no, melodi, ej, aj, melodi, me ne Şarkıları Hudaki topluluğundan dinledik. Ama zannetmeyin baştan sona böyle gittiğini. Son derece neşeli bir topluluk aynı zamanda. Ee, Ağacın Tepesi ve Meşe Ağacına adındaki şarkıları dinledik. Şimdi Hudaki topluluğunun e, son CD'si, son albümüyle ancak bir parça çalabileceğim, devam edeceğiz. E, bu bir demo albümü, adı bile belli değil. Bir öncekinin adı e, Hudaki Arna Aren't People. ...adını taşıyordu... Ee, ...yani... ...delikanlı insan değil mi... ...diye belki çevirebiliriz... <gülüyor> ...bu demo albümün adı üstünde... ...demo albümü ismi falan belli değil... ...bu da benim e, ayrıcalığım... E, ...değerli dostum... ...Alexander Ribalko'nun bana tanıdığı... ...çünkü e, kendisi... O, ...Budaki topluluğunun... E, ...prodüktörü Avusturyalı... E, ...yapımcıyla... ...doğrudan iletişim içinde... Evet Nereye gidiyorsun adlı canlı şarkıyla bitiriyoruz programı. kotrazanya <gülüyor> Programı kapatırken 3 te, teşekkürüm var. Birincisi bu albümleri doğrudan bana gönderen e, Kiev'li arkadaşım Alexander Ribalko'ya. İkincisi programı hazırlamamda yardımcı olan sevgili Şule'ye. Ve üçüncü olarak da e, mikserin başındaki sevgili Selahattin'e teşekkürlerimi gönderiyorum. Program sonrasında telefonun başında olacağım. 0212-343-4040 0212-343-4040 numaralı telefondan 15 dakika içinde bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu programı ve bundan öncekileri dünanınberiyani.blogspot.com'dan her zaman, her istediğinizde dinlemeniz mümkün. Facebook'lardan ve sayfamdan da ulaşmanız mümkün bana. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın. să-n spuni n-aioc când savi să mai șoară nın beyanı. Hazırlayan ve sunan Muhammed Ketencuo. <Gülüyor>